Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulullah. Kar, kar zarar olmadan sabit bir gelirle ortaklık olur mu? İşte bu İslam'ın tasvip etmediği sistemlerden, ortaklıklardan bir tanesidir. Ortaklıkta kar ve zarar mutlaka bulunmalıdır. Yani zarar riski bulunmalıdır. Kar olabildiği gibi zarar etme riski de bulunmalıdır. Şayet kesin yani belirlenmiş bir rakam konulursa bu durumda faiz olur. Bu ortaklık faiz işlemi olur. Çünkü bankalarla aynı durum gerçekleşmiş olur. Bankaların teklif ettiği kar durumu adı faiz olarak görülmese de kar olarak gösterilmiş olur. Halbuki bu yapılan işlemin bankaların yaptığı işlemine hiçbir farkı bulunmamaktadır. Örneğin 100 lira vererek ortaklığa giren kişi sabit olarak belirlenmiş olarak hiçbir zarar riski olmadan sene sonunda 130 lira alacağını düşünerek kesin olarak bir anlaşma yaparsa bu işlem işte faiz olur. Oysa ortaklıkta 100 lira hisse koyan kişinin sene sonunda elde edilen gelirden ya da zarardan hissesine düşeni kabul etmesiyle ortaklık olabilir. Böyle e, kesin olarak belirlenmiş ortaklık, kar zarar ortaklığı, yani zarar olmadan kar etme ortaklığı İslam'ın uygun gördüğü bir ortaklık değildir. Velhamdülillah Rabbil âlemin.